Bel saya İbrahim halife Ve satu cerita. Jangan dikehendaki. Ini adalah cerita tentang iman. Iman gönülden dinleyin Bu kıssada geçen sahabenin imanından Allah iman. Iman adalah biz erkeklere nasip eylesin Ve bu kıssada geçen sahabe annemizin imanından Allah iman. Iman adalah iman. Bir parça iman. da bizim hanımlarımıza nasip eylesin Iman adalah bagian dari iman. Iman İmam Ahmed'in müstediğinde Cabir bin Abdullah'tan hadis var. Diyor ki Cüleym'in çirkindir. Yani Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde yaratmış ki insanların gözüne çok güzel gelmiyor. Annesi babası da yok, Tamam, parası da yok, mescitte yatıyor, evi bile yok. Hem fakir bir sahabe hem de göze güzel gelmiyor bir sahabe. Aleyhisselatü Vesselam kendisini yolda gördüğünde diyor ey Cüleym'in evlen, git Evlen, diyor ya Rasulullah ben nasıl evleneyim, kim bana kız verir? Aleyhisatü vesselam onu başka bir zaman yolla gördüğünde ikinci sefer diyor Cüleybi git evlen Aynı cevap veriyor Aleyhisatü vesselam üçüncü yerde yine Cüneyb'i gördüğünde diyor Cüleybi git evlen Cüleybi radıyallahu anh diyor ki ya Rasulallah sen beni evlendir ben evleneyim Aleyhisatü vesselam ensarın Medine'de ensarın evlerinden haber yolluyor Diyor ki, kızını bana verir misin? Kızın babasına söylüyor. Diyor, hay hay ya Resulallah, bizim için bir şereftir, bizim için bir onurdur seninle evlenmesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim için değil, Cüleym'im için. Diyor, ya Resulallah o zaman annesine bir sorayım. O zaman annesine bir sorayım, yani direkt vermiyor ha. Annesinin yanına gidiyor, diyor ki, Resulallah Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle söyledi, hanım ne yapalım? Diyor, kesinlikle olmaz. O kadar o kadar insanlar benim kızımı istedi, biz vermedik Züneybim'e mi vereceğiz? Yani bugün var ya doktor gelsin, avukat gelsin, pilot gelsin, ben öyle kızımı vererek o zaman da var. Yeni bir mesele değil. Allah rızası için şu imana şahit olun, o kız annesiyle babasının konuştuğu anı duyuyor. Şöyle diyor, iyi dinleyin. Allah Resulü'nün razı olduğu kişiden, benim için razı olduğu kişiden siz razı olmadınız mı? Allahu Ekber. Bakın tabiri caizse mangal yürekli bir sahabe annemiz. Diyor ki Resulullah'a gidin ve benim evlenmek istediğimi Resulullah'a bildirin. Resulullah'ın razı olduğundan ben de razıyım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlendiriyor. Bakın şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cüleybi'yle evlenmesinin illetini bir görün Allah rızası için. Değişik rivayetler var. Bazı rivayetler diyor ilk gece. Daha ilk gece yani evlilik tam olmadan önce. Bazı rivayetler diyor birkaç gün sonra. Hayyalelcihad. Cihad çarısı çıktı. Eğer erkekler cihada, Züleybi ne yapıyor? Karısını daha yeni evlendi, karısını bırakıyor, cihada çıkıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam cihaddan sonra şehitleri gezdiğinde soruyor, bir kişiyi unuttunuz mu? Bir kişiyi unuttunuz mu? Sahabe diyor ki ya Resulullah unutmadın. Bakın şöyle bir şey var. Yani Züleybi göze bakan bir insan değil. Ön planda duran bir insan değil, arkadan işi yürütüyor tabiri caizse. Ondan sonra Aleyhisselatuhu selam diyor bir daha bakın bir kişi eksik. Kim eksik? Cüleybib radiyallahu anh. Allah rızası için hangi aldığı bulduğunu bir duyun. Diyor ki sahabe Cüleybib'in etrafında yedi tane müşrik ölmüş bir şekilde yedi tane müşrik ölmüş bir şekilde Cüleybib tam ortasındaydı şehit olmuştu. Allahu akbar. Şöyle bir rivayet var zayıf olmasıyla beraber söylüyorum hikmetine beynayen Resulullah Aleyhisselatuhu selam diyor o ensarın evine gidin Kendi kızı için layık görmediği Cüleybi Bibi, Allah Azze ve Celle Hurilere layık gördü. Yedi tane müşriyi katletmiş, yedi tane Allah düşmanını katletmiş, orada şehit olmuş Cüleybi Radiyallahu anhu. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gidiyor, kendi kucağına alıyor, sahabe kabrini kazıyor Cüleybi Bibi, sahabe diyor ki rivayet eden. Onun kabri kazanana kadar Aleyhisselatü Vesselam onu kucağında tuttu. Ona sonra kendi elleriyle defnetti, kendi elleriyle tapine götürdü ve Ali Şah bülent şöyle söyledi: Cüleybi bendendir, ben cüleibittenim. Cüleybi bendendir, ben cüleibittenim. Cüleybi bendendir, ben cüleibittenim. Allahu Ekber. Ya Rabbi bu mafamı bize ne nasibeyle? Bakın kardeşim, iş iman işidir, görünüş işi değil. Allah azəcəllə bizim dış görünüşlerimize bakmaz. Neye bakar diyor Ali Şah bülent Kalbinize ve ahlakınıza Rabbim Züneyb'in radiyallahu anhu'ya nasip eylendiği imanı bize de nasip eylesin Bakın baştan iki kişiyi söyledi Bir Züneyb'in radiyallahu anhu Allah'ın dini için daha o kadar beklediği, evlenemediği, sonradan evlendiği hanunluğunu bırakıyor Çünkü Allah'ın dini her şeyden önce gelir Hanımdan da önce gelir, çocuktan da önce gelir, işten de önce gelir, her şeyden önce gelir Çünkü bizim en büyük namusumuz Allah'ın dinidir Allah Azze ve Celle'nin dininden daha büyük bir namus yoktur. Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.